بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان بالله وبالإسلام ديننا Sallallahu صلى الله عليه وسلم رسول ونبيا Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi Magfıratı ve selamı sizden üzerine olsun. Wassalamu alaikum ve wa rahmetüllahi ve barakatu. <gülüyor> Kıymetli dostlar, tam bundan bir yıl önce tarihler 3 Nisan 2014'ü gösteriyordu ve ben yine karşınızda idim. tefsirul Furkan'ın bugün birinci yılı ve seneyi i devriyesini idrak ediyoruz. Ve Allah subhanehu ve teala'dan yine sizlerin huzurunda hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerime müsaadenizle. Bizlere bir yıldır Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilme ortamı halk eden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hamdolsun. Ve yine İştirak eden ve istifade edebilmek için hazır bulunan siz kardeşlerimden de Allah azza ve celle razı ve memnun olsun. Ve nice inşallah seneyi devriyelerine diyoruz Tefsirul Furkan'ın bu temenniyle inşallah ben dersime başlamak istiyorum müsaadenizle. Dostlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara Suresi'nin 150. ayeti kerimesini işlemiştik ve orada nihayetlendirmiştik. Kısaca şundan bahsediyordu ayet-i kerime. Hani hatta biz ayet daha iyi anlaşılsın diye çok kerim bir sahabeyi misafir etmiştik. Ayet aslında kıble güzergahının değişmesinin üzerinden safların ayrışmasından bahsediyordu. Onlara benzememeyi ve benzemeden bir hayat sürmeyi aslında telkin ediyordu ayet. Ve bizler de hakikaten safların ayrışmasını, ayrık olması gerektiğini, onların sürdüğü bir yaşam sürmememiz gerektiğini, hatta onlardan olabildiğince düşünsel olarak, hayat tarzı olarak uzak kalmak gerektiğini Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın üzerinden konuşmuştuk. Öyle ki onlar ne bana dokunsun ne de ben onlara dokunayım ya Rabbi diye dua etmişti. Ve Allah azza ve Celle Asim bin Sabit'in duasına icabet etmiş. Onu arılar topluluğuyla korumuştu. Bundan bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Ve en nihayetinde onlardan değil de benden korkun demişti Allah. Böyle bitirmişti ayet-i kerimeyi. Bizler böyle bu ayeti uzun uzun üzerinde örneklendirerek Nihayete erdirmiştik. Tabi inşallah bugün 151'den almak kaydıyla inşallah dersimize devam edeceğiz. Lakin 151. ayeti kerime dostlar. 129. ayeti kerimenin moda mod aynısı. Onun için ben 151. ayeti kerimeyi direkt tabir yerindeyse hemen geçiyorum. Ve 152'den inşallah devam edeceğiz. Yani 151. ayette ihtiva eden mananın ne olduğunu merak eden kardeşlerim sizler 129. ayet-i kerimede vermiş olduğumuz tefsire müracaat edebilirsiniz. 152. ayeti inşallah ben tilavet edeyim dostlar ardından da anlama gayreti içerisinde olalım. Allah subhanehu ve teala... Bakara Suresinin 152. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. A-S'aulübillah. ve اَذْكُرْكُمْ ve وَلَا تَكْفُرُونِ Diyor ki, مَا Allah Subhanahu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlerden olmayın. Ayeti kerime bu kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabi Ayet-i Kerime'de Allah Subhanehu ve Teala Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Tabii buna bir mana yüklemek lazım. Bunu bir anlam kazandırmak lazım. İnşallah onun üzerinde durmaya çalışacağız kıymetli dostlar ve muhterem hazirun. Şimdi zikir kelimesi bugün olabildiğince maalesef çok farklı yerlere çekilerek farklı anlamlar kazandırılıyor ve bu bize aslında ziyadesiyle üzüyor. Çünkü halbuki Allah böyle bir şey kastetmemişken zikre sadece sığ, böyle salt bir mana yükleyip onunla hamletmek, ona mal etmek aslında üzücü. Biz de inşallah bu vesileyle bu ayetik kerimenin üzerinden inşallah azık edinmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle'yi zikretmek dendiğinde neyin anlaşılması gerektiğini bu ders inşallah anlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle zikir kelimesi mana itibariyle anmak demektir. Anmak, hatırlamak manasına gelir. Örneğin siz beni teskir ettiniz mi diye sorsa Arap'ın bir tanesi beni anımsadın mı? Geçen gün tanışmıştık ya manasında kullanır. Ama bu ayeti kerimede de bu manayı yüklesek aslında abes olmaz. Siz beni anın ben de sizi anayım. Allah Azza ve Celle'nin bizi anması ise mükafatlandırması manasındadır. Buna hamletmek gerekir. Ama esas ben anmaktan ziyade bugün zikre karşılıklı bir mana yüklemeye çalışacağım. O da şudur. Allah Azza ve Celle zımnen şunu söylüyor dostlar. فَذْكُرُونِ ezkurkum Siz beni gündeminize alın, ben de size değer vereyim. Çünkü hakikaten, birazdan izah edeceğim inşallah. Allah Azza ve Celle iki yolla gündeme alınabilir. Bir söz ile, iki amel ile. Doğru mu dostlar? Şimdi zikir böyledir. Şimdi birazdan açacağız inşaallahu rahman. Allah azza ve Celle'yi zikretmek dendiğinde aklımıza şu gelsin. Allah azza ve Celle'yi gündemimize almak, söz ile almak, ayrıca amel ile almak. Çünkü hakikaten Allah'a zikretmek iki türlüdür. Bir söz ile, iki amel ile. Ama cümlemin başında girizgah mahiyetinde şunu söyledim. Dedim ki maalesef bugün zikir farklı şekilde anlaşılmakta. O farklıdan kastım da işte sadece söz ile zikirdi. Ki bunu yatsıdığı manasında değil ha tenziyederim. Yanlış anlaşılmasın. Söz ile zikiri hafif seviy manasında da anlaşılmasın. Bize ikisi de gerekli. Ayrıca biz mükafatlandırılmak isteniyorsak bu ikisinin dışında mümkün değil. Ama bir handikaptan bahsediyoruz. Bugün söz ile zikir var iken amel ile Allah Azza ve Celle'nin anılmadığına şahit oluyoruz. Doğru mu? Evet. Bu bir handikap mı? Evet. Ve bizim de inşallah buna bu manada inşallah temas etmemiz gerektiğini düşündüm. Şimdi bunu örneklendirecek olursak diyorum ki mesela Allah Azza ve Celle'yi sözle gündemine almak. Estagfirullah elazim. Resulullah sallallahu aleyhi ve hadiste tavsiyesidir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bunlar Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi hadislerinde geçen söz ile zikirlere, söz ile Allah'ı gündeme almaya örnek olarak verilebilir. Ayrıca emri bil ve nehy anil söz ile Allah azze ve celle'yi anmak olarak da örnek verilebilir. Tebliğ etmek İslam davetini sözlü olarak davette bulunmak da buna örnek olarak verilebilir. Verilebilir, verilebilir. Ama bu şimdi de ameli boyutu var. Biz Allah Azza ve Celle'yi söz ile bakın anımsamaya, zikre Allah'ı gündeme almak dedim. Ben söz ile Allah Azza ve Celle'yi gündemime alır da hayatımda Allah Azza ve Celle'ye yer vermezsem bunun adına ben Allah'ın razı ve memnun olduğu zikir diyebilir miyim? Hayır. Değil eksiktir çünkü. Başımdan geçen çok sıcak bir olayı anlatayım. Bir öğretmenle görüşmek için onu ziyarete gittim. Tabi zaman oldu. Kendisiyle görüştüğüm masanın yanında Bakınız söz ile Allah'ı gündeme alıp Hayatta Allah'a yer vermemeye bir örnek. Zikir böyle olmasın diye anlatıyorum. Bunun üzerinden dersler çıkaralım diye anlatıyorum. Öğretmenle masada konuşurken hemen yanı başımızdaki bir masada ki duyuyorum, e, işitiyorum. Çok yakın çünkü bir bayan oturuyor. Ve bayan, şimdi size tasvir etmeye çalışıyorum dostlar. Bayan, kesinlikle teseddür ahkamına uygun giyinmiş değil. Burayı anladınız mı? O bayan, benim konuştuğum masanın yanında oturan bayan, teseddür ahkamına uygun giyinmemiş. Ama bir ses geliyor o taraftan. Artık e, konsantremi o tarafa yönelttim. Bir de kulak verdim ki elinde zikirmatik, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor. Bir bakıyorum la ilahe illallah diyor. Bir de kendisine bakıyorum. İşte benim ifade etmeye çalıştığımı anlatıyor aslında. Söz ile la ilahe illallah. Allah azza ve celle'yi gündemine alırken o babayan Allah azza ve cellenin bir emri olan teseddüre hayatında yer vermemiş. Ne demek la ilahe illallah? Allah Azza ve Celle'den başka ilah yoktur demek. İlah ne demektir? Hayatımıza dair zerresinden küresine her şeye hükmedecek olan yegane ilah Allah demektir. Sen bunu söz ile ikrar ediyorsan, söz ile Allah Azza ve Celle'yi gündemine alıyorsan, La ilahe illallahı kavlen söylüyorsan, zikrediyorsan senin hayatına da müsaade et Allah karısın. Bu zikir olmadı. Çünkü sen sözle Allah Azze ve Celle gündeme aldın almaya da hayatında Allah'a yer vermedin. Senin la ilahe illallah diye ikrar ettiğin Allah sana emretti onu örtün diye. Doğru mu dostlar? Peki bu zikirden Allah hoşnut olur mu? Hani fezkurunî ezkirkum diyor. Siz zikredin, ben de sizi mükafatlandırayım. Peki biz Allah'a, Allah'ın razı ve memnun olacağı bir şekilde zikretmedik ki? Onun için bu ayetin en güçlü azı olarak söylüyorum. Eğer ki zikri bir söz ile ifade eder, başka bir tabir ile Allah azza ve Celle'yi sözlerimizle gündemimize taşırsak, vallahi amel bundan eksik kalmamalı ki Allah bizden razı olsun. Tamam mı inşallah rahman dostlarım? Tabii ben her zaman bu bu ayeti böyle süzerken aklıma hep Musab İbni Umeyr geldi. Sadece değinip geçeceğim. Dedim ya emri bil ma'ruf ve nehi anil münker. İslam davetinde bulunmak ki Medine'de İslam devletinin kapısına aralayan sahabedir. Ne ile? Fikri ve siyasi bir mücadele ile davette bulunarak. Ama biz Musab İbni Umeyr... İlahi kelimatullah için Uhud'da can verdiğine de şahit olduk. Birbirinden kopuk değil Allah'ı anmak. Allah'ı orada gündeme taşıyorsa ameliyle bunu desteklemiş. Ama ben inşallahı Rahman çok kıymetli bir sahabeyi misafir edeceğim. Söz ile Allah'ı andıktan sonra, Resulünü andıktan sonra, bir şeyler ifade ettikten sonra... Allah Azza ve Celle'yi ameliyle nasıl gündemine alıyor? Biz susacağız, o anlatacak. İnşallah. Ve hakikaten Allah'ın zikri ayetini okuduğumuz zaman böyle anılması gerektiğini anlayacağız. Tabii zikrin çok daha tafsilatları var. Allah'ın zikri olan Kur'an'ın hayata hakim olması, bunun mücadelesi ama ben tafsilatına girmiyorum. Sadece söz ve amel ilişkisi üzerinde durmaya çalışıyorum söz ile zikir varsa amelle de gündeme alınacak Allah bizden razı olsun istiyorsak kim biliyor musunuz sahabe Allah ondan razı olsun Katada İbn-i Nu'man radiyallahu Katada radıyallahu anh kendisi almış olduğu ok darbesiyle meşhur olmuştur açıp tarih kitaplarına kaynaklarına müracaat edebilirsiniz dostlar Katada radıyallahu an yine meydan Uhud'dur. Ama daha Uhud başlamamıştır. Katada radıyallahu an Allah'ın Resulü'nün çadırına gider. Dikkat edin lütfen. Müsaade ister. Der ki ey Allah'ın Resulü girebilir miyim? Allah'ın Resulü onu buyur eder. Buyur Katada ne istedin? Katada radıyallahu an der ki ya Resulallah Şimdi bir cümle söyleyecek, klişedir. ''Feda ke ebi ve ummi ya Resulallah. ''Benim anam, babam sana feda olsun ya Resulallah'' Der ki ''Katade Allah Allah'' Der ki ''Bitmedi ya Resulallah'' Bununla iktifa etmediğini ifade ediyor Katade radıyallahu anh ''Bitmedi ya Resulallah'' ''Anam feda olsun'' ''Babam feda olsun'' evladı güzinim feda olsun'' Malım feda olsun, baştan sona bedenim feda olsun ya Resulallah. Allahu akbar. İlaveye şahit oldunuz değil mi? Allah'ın Resulü memnun olur. Mesrur olur, bahtiyar olur, katadeye dua eder ve gönderir. Ama işte tabir yerindeyse kızışmıştır meydan. uhuttur orası çünkü. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çok sahabeler anlattık değil mi Uhud'da? Nesibeleri anlattık. Talha bin Ubeydullah'ları anlattık. İşte bir tanesi de Katada İbn-i Nu'man radiyallahu anh'dır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama dikkat edin. Gelmek istediğim yer neresi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkıyor. Diyor ki ya Resulallah benim anam, babam, malım, evladım, canım tepeden tırnağa bedenin feda olsun buz başlı başına bir zikirdir doğru mu salavat getirmektir Resul ve Vesselam'a muhabbet beslediğini gösterir Allah Azza ve Celle'yi ve Resulü'nü her şeyden fazla sevdiğini gösterir vallahi billahi başından sonuna zikirdir söz ile Allah ve Resulü'nü gündeme taşımaktır da konuştuk Bakalım amel ne olacak? İşte Katada İbni Nu'man radiyallahu an Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama uzatmıyorum. İsabet etmek üzere olan bir oku fark eder ve bizatihi bütün ne dedi? Başından sonuna bütün bedenimle Allah'ın Resulüne benim canım feda olsun. Ve kendisini okun önüne attı. Katada İbni Nu'man'ın gözü düştü. Allahu akbar eline aldı gözünü katada İbn-i Nümen bakınız siyer kitaplarına gitti Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına zımnen şöyle der gibi ya Resulallah ben az önce bir vaatte bulunmuştum işte onun kanıtı der gibi hiçbir şey söylemeden dikkat buyurun Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ellerini semaya kaldırdı Dedi ki: "Ya Rabbi, katada sözünde durdu. Katada Allah yolunda gözünü verdi ya Rabbi. Sen ona hem dünyada hem de ahirette daha hayırlısını var." Subhanallah. Buyurun. Eğer ki biz zikirden bahsedeceksek, Allah azze ve celle'yi gündemimize alacaksak böyle olacak. Söz bir de amel bir vadide olmaz. Az önce o teseddür ahkamını uygulamayan bayanı hatırlayın. Söz ile Allah'ı gündemine alırken hayatında Allah'a yer vermemiş. Ne kadar ağır bir cümle ya. Subhanallah. Çelişki. Baştan sona çelişki. Sen sözünle Allah'a hoş geldin derken başının üstünde yerin var derken hayatta Allah'a yer vermiyorsun. Biz bunun adına çelişki diyoruz. Onun için فَذْكُرُونِ azkurkum <أَذْكُرْكُم> Ayetini böyle anlamak lazım. وَاشْكُرُونِ لِي وَلَا <تَكْفُرُون> Bana verdiğim nimetlerden ötürü de şükredin. Nankörlük etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. 153, ben şimdi 153, 154 ve 155. ayet-i kerimeler hepsi iç içe olduğu için ben tilavet edeceğim. Ondan sonra manasını vereceğiz ve inşallah bir bütün cül bakışla ayetleri anlama e, gayreti içerisinde olacağız. Ayet şöyle, dostlar, aslamu aleykum. <gülüyor> <hi> <tuh> ya ay yehal dedin sabri ve salah. İnnallah mağ sabirin. Ve la tuolu lmen yüktelu fi sabilillahi amwat. Bel ahiya ve -ah la teşurun ve la nablunnukum bir şeyin min al kovu ve al jöy ve nüc sin min al amwal ve nüc min al amwal ve al anfus ve al thamarat ve beshir sabirin. Şüla buyur Allah azze ve celle. İnşallah ben mealen okuyayım. Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onları diridirler lakin siz Anlamazsınız. 155'te ise andolsun ki sizi biraz korku ve biraz açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Ey peygamber! Sabredenleri müjdele. Şimdi 153. ayet-i kerimeden başlayacak olursak dostlar. Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salâh Ey iman edenler! Sabır ve Namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabredenleri müjdele. Şimdi şuradan alalım dostlar. Bu ayet-i kerimeye bir mana yüklemek adına. Biz, bizim bir hedefimiz var. Burada ben sorsam, muhterem haziruna tek tek desem ki sual yönetsem, soru yönetsem, kardeşlerim desem, dostlarım desem bizim bu dünyadaki tek bir gayemiz ve hedefimiz nedir? Ne dersiniz cevap olarak? Allah'ı razı etmek. Eyvallah. Allah azza ve Celle'ye kulluk etmek. Doğru mu? Onun razı olacağı formatta kulluk etmek. Vallahi doğru cevap. Evet. Bizim bir hedefimiz var. Bizim hedefimiz dünyada mükellef olduğumuz andan itibaren son nefesimizi verene kadar Allah'a razı olacağı bir şekilde kulluk yapmaktır. Bunu hedeflemektir. Rızayı ilahiye mazhar olmaktır, olabilmektir. Ama bu süreç ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Uzun soluklu bir maraton. Mükellef olduk. İşte hepiniz kendi hayatınızı gözünüzün önüne getirin. Mükellef olduk ve bir koşuya başladık. Son nefesimize kadar da o koşuyu yapmakla mükellefiz. Ama mesele işin hakikati o koşuyu Allah'ın razı olacağı bir şekilde bitirebilmek. Ama ne ilginçtir ki o kulvarda koşarken Allah bizi sınayacak. Doğru mu? Evet. Ankebut suresinde buyuruyor Allah subhanehu ve teala. اَحَسِبَ <gülüyor> النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا وَاَمَنَّا hum لَا يُفْتَنُونَ İnsanlık ne zannediyor diyor Allah. Hasıbınnas insanlık şöyle mi zannediyor? Nasıl iman ettik diyecek ondan sonra hiçbir sınava, imtihana tabi tutulmadan salı verilecek. Öyle değil. Sınava tabi tutulacak diyor Allah. İşte gelelim tekrar az önce ifade ettiğime. Uzunca bir maraton koşusu, adı nedir? kulluk maratonu. Allah azza ve celle'ye razı etme maratonu. Ve Allah bizim önümüze engeller çıkartacak. Engel diyorum. Niye? İmtihan edecek Allah bizi. O engelleri aşıp aşamayacağımızı sınayacak Allah. Hangimizin daha hayırlı ameller işlediğini tespit etmek için yaratmadı mı Allah? Ölümü ve hayatı. Vallahi öyle. Bizim bir hedefimiz var dostlar. تَقِيُّ Din النَّبْهَانِي رَحِمَهُ Şöyle bir tasnif yapıyor. Hakikaten çok muhteşem. Tabi bunu özelde davet çalışmasıyla alakalı olarak söylüyor ama ben genel ve özel olarak ifade edeceğim. Şimdi bizim genelde ifade ettiğim gibi bir hedefimiz Allah Azze ve Celle'yi razı etmek. Kulluk etmek şu dünyada. Ama özelde de kulluğun bir parçası gereği İslami hayat için bunun ikamesi için çalışmaktır. Doğru mu? Evet. Çünkü kulluğun bir parçasıdır. İslam'ın hayata hakim olması Allah'ın kullarından istediği ve emrettiği bir husustur. İsterseniz bunu genel olarak, isterseniz özel olarak alalım. Ama diyor ki nebheni rahimahullah diyor ki öncelikle hedef belli olacak. Bir, Allah biz ikrar ettik. Bizim bu dünyadaki hedefimiz en başında ifade ettiğimiz gibi Allah Azza ve Celle'yi razı etmektir. Onun razı olacağı hayat için çalışmak yine onun bir parçasıdır. Evet. İki diyor ki hedef için çalışmak azmetmek ve gayret etmek. Şöyle desem ben sabaha kadar dostlar. Evet. Allah'ı razı etmenin Yollarından bir tanesi de, gerekliliklerinden bir tanesi de İslami hayatı geri getirecek olan hilafettir. Ben bunu sabaha kadar şu mikrofonlardan konuşsam, anlatsam. Evet hilafet, hilafet, hilafet. İslami hayat, İslami hayat. Allah'ı razı etmek lazım, Allah'ı razı etmek lazım. Bu sözün, bu hedefin bilinmiş olması gayret gösterilmediği, azmedilmediği takdirde Allah katında hiçbir değeri Yoktur. Onun için diyor ki alim ikincisi olarak azmedilecek. Üç çok ilginç konumuzla alakalı bu işi gerçekleştirirken önüne çıkan engellerden de sabır isteyecek. Sabrederek, sabat göstererek aşmaya çalışacak. Bizim dersi anlatıyor aslında. Onun için bizim bir hedefimiz var. Bugünün azığı olarak söylüyorum. Bunu seslendirmeye çalışıyorum. Diyorum ki bizim en büyük hedefimiz ve gayemiz Allah azza ve celle'nin rızasına mazhar olabilmek. Bunun için de gayret etmek lazım. Azmetmek lazım. Sıkı tutmak lazım işi. Allah'ı memnun etmek istiyorsak. Bir öğretmen Şöyle bir teşbih getireyim inşallah. Konunun anlaşılması için. Öğretmen derse girmiş, öğrencilerine demiş ki size bir soru soracağım. Tabi bu bir teşbihtir. İman dairesinde filan değerlendirilmesini kesinlikle istemiyoruz. Böyle bir şey asla tasavvur bile edilemez. Ama dediğim gibi teşbihte de hata olmaz. Öğretmen girmiştir, öğrencilerine demiştir ki böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ama varsayıyoruz. Tekrar dünyaya gelecek olsaydınız ve eğer ki bir seçim hakkınız olsa idi, sebzelerden ve meyvelerden hangisini tercih ederdiniz? Hangisini olmayı isterdiniz? Öğretmen hedefine bir şeyi almış, öğrencilerden bir şey duymak isteyecek, sordu: Ne olmak isterdiniz? Eğer bir daha dünyaya gelecek olsaydınız, ne olarak yaşamak? Yaşama, yaşamınızı sürdürmek isterdiniz deyince, işte herkes kimisi demiş ki ben ananas, kimisi demiş ki ben kivi, kimisi de demiş çilek kimisi demiş ben muz sıralamış sıralamış sıralamış bir tane öğrenciye gelmiş, müsaade istemiş demiş ki öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Demiş ki buyur demiş ki hocam ben demiş eğer ki böyle bir şey olsaydı varsayıyoruz tabi idi domates olarak dünyaya gelmek isterdim Domatesin hiçbir ananasla, kiviyle, çilekle mukayese edildiği zaman hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Demiş ki niye domates evladım? Ben bir anlam veremedim deyince demiş ki hocam hayat hep demiş sıkıntılarla, ızdıraplarla dolu. Olur da demiş üzerime bir gün birisi basarsa hayata demiş salça olarak devam ederim. Ağzıma bakın. Subhanallah. Birisi basacak nasılsa, bu hayatın bir gerçeği böyle bir şeyle karşılaşacak olursak azmi ve kararlılığını anlatıyor öğrenci. Hayat bu devam etmeli salça olarak devam ederim. İşte bizde hedef azmedeceğiz ve karşılaşılan engelleri Allah'ın öğrettiği bir şekilde aşacağız. Şimdi ayete geliyorum bunu bir girizgah varsayın. Ayette ne dedi Allah azza ve celle? Ya ayyuhal lazina bis sabri ve sala. Şimdi biz sınav sınavın içerisindeyiz. Sınav oluyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz. Bu maratonu sürdürürken Allah bizi evlatlarımızla imtihan ediyor. Biraz daha koşuyoruz. Gidiyoruz. Allah'ı razı etmek için azmettik. İlerliyoruz ki Allah bizi Rızkımızı daraltarak sınıyor. Diyoruz ki haydi bir gayret daha Allah azza ve celle bizim bizatihi bedenlerimizle imtihan ediyor. Ediyor da ediyor. Ama Rabbul alemin engin rahmetiyle diyor ki böyle böyle olacak. Bakın 154'te 155'te konuşacağız. Sizi ben imtihan edeceğim. Açlıkla, korkuyla, paranızın azalmasıyla, rızkınızın daralmasıyla, evladınızla, ailenizle vesaire vesaire. Ama öncesinde buyuruyor Allah. Beyan ediyor Allah. Bize sesleniyor Allah. Diyor ki bu badireleri atlanmanız için size reçete veriyorum. Ey iman edenler sabırla ve de namazla Allah'tan yardım isteyin. Subhanallah. Bizim bu engelleri nasıl aşacağımızı öğretiyor Allah. Diyor ki böyle aşacaksınız. Hemen namazdan örnek vereyim. Biz Allah Azze ve Celle'ye sığınmayacağız da kime sığınacağız dostlar? He? Başımıza bir musibet isabet ettiği zaman... Rabbul âleminin huzurunda kıyamet mi de kimin önünde kıyam edeceğiz? Hadistir. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam için sahabeler anlatır. Derler ki: "İza hazabehu ve emrun fezi'a ila's Sahabelerin sözü. Diyor ki biz gördük. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a musibet isabet ettiğinde onun darlandığı bir vakitte onu bir iş sıkıntıya soktuğu bir vakitte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkar huzuru ilahiyye namaza dururdu diyor sahabeler. Ayette bunu anlatmıyor mu? Biz bu koşuyu yaparken karşılaştığımız sıkıntıları aşacağımızda namazla sabırla Allah'tan yardım isteyin diyor. Bakınız bunun en büyük öğretmeni Aleyhi ve Vesselam'dır. Yine hemen vakit kaybetmeden diğer bir örneğe geçeyim. Hubeyb'i ben bu mikrofonlardan çok anlattım. Hubeyb radıyallahu anh yine anlatacak değilim aslında. Ama onun namazla ilgili muhteşem bir sözü var. İsabet ettiğinde musibet Allah Azze ve Celle'ye nasıl namazla sığındığını ve yardım istediğini anlatan bir rivayeti var. Hani ولست أبالي حين أقتل مسلما على Bu dörtlükler ağzından dökülüyordu şehit edildiğinde Hubeyb'in. Ama öncesinde adettendir ya sorarlar ölecek olan kişinin son arzusunu Hubeyb radıyallahu anha aziyet öyle isabet etmişti ki dedi ki ben namaz kılmak istiyorum. Namaza durdu Hubeyb radıyallahu an. Namazı kıldı, kıldı, kıldı. Selam verdikten sonra Hubeyb radıyallahu an kendisini katletmeyi bekleyen müşriklere dedi ki dikkat edin. Bu gecenin azı olsun. İfadeye bakın. Vallahi yeminle başlıyorum cümleme dedi. Allah'a yemin ederim ki eğer Hubeyb Ölümden korktu da namazı ondan dolayı uzattı demeyeceğinizi bilseydim vallahi selam vermezdim. Ben bu namazdan çıkmazdım. Ama siz dersiniz ölümden korktuğu beyip onun için namazı uzattı. Böyle demeyesiniz diye diyor selam verdim. Çünkü musibet ona ulaştığında Allah azza ve celle'ye döndü yüzünü. Vallahi biz de öyle yapacağız. Biz de musibet anında Allah Azze ve Celle yerlerimizi açacağız. Kıyam edeceğiz. Dua edeceğiz. Namazla Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceğiz. İşte güzide sahabe ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu ayetin öğreticisidir. Ben değil. Şimdi bu birincisi namaz ve sabırla demiştik. Sabırla alakalı olarak inşallah Ben birkaç tane örnek aldım buraya onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ki Allah Azza ve Celle'nin dini uğrunda ve kulluk maratonunda eziyetlere, sıkıntılara, düçar kaldığımız imtihanlara nasıl sabredilir? Aslında bir nevi bir tek cümle söylesem bunu özetler. Aslında Allah Azza ve Celle bizden bir nevi Eyyub aleyhisselamın sabrını istiyor. Musibet geldi sana kimden? Allah'tan. Peki sınavın gereği bize düşen ne? sabretmek. Bunun en güzel örneğini Eyyub Aleyhisselam gösterdi. Rabbim bize Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını ikram buyursun. Musibet anında hakikaten onun gibi kıyam edebilmeyi, onun gibi sabır ortaya koyabilmeyi nasip etsin. Ama onun gibi sabır ortaya koymakta kolay değil tabii ki. Ama göstermeye çalışacağız inşallah u Tabii şöyle bizim Erzincanlı Eyyub amca gibi olmayacak yani. Erzincanlı Eyüp Amca sabrın ehemmiyetini anlatmak için paylaşıyorum. Ee, Eyüp Amca zamanın behrinde biliyorsunuz evler, yapılar, duvarlar, kiremitlerle daha doğrusu toprak kerpiçlerle yapılırdı. Önceden nasıl yapılırdı? Onun bir kalıbı vardı. Hatta ben inşallah bunu şu şekilde ifade etmek isterim. Bunu en iyi betimleyen Çağrı filminde hani bir kalıp var da içerisine çamuru böyle koyarlarda o bir kalıp olur ya. Donar, ondan sonra bina edersiniz. Duvar mı öreceksiniz, ev mi öreceksiniz? canlı Eyüp amca da duvar örecek kapısının önüne. Kalıp yapmış, çamurunu karmış. Ondan sonra üzerini güzelce kapatmış. Kalıp yapmış, tek tek kalıplar yapmış. Tabi hava güzel, onu da duvara yerleştirmiş. sabah kadar kuruyunca. İnşaat tamam. Tabii bu çamurdan yapıldığı için Subhanallah gece akşam işi bitmiş evine geçmiş bizim Eyüp amca. Hava dönmüş. Bir yağmur, bir fırtına tabi daha kurumadan o kalıplara su temas edince bizim Eyüp amcanın duvarı yerle bir olmuş. Bakmış ki pencereden duvar yok. Ellerini açmış semaya. Demiş ki enel fakir Eyyub. Erzincanlı Eyyub. Bugüne kadar demiş senin hikmetinden hiçbir zaman sual etmedim ya Rabbi. Bana sabır ver. Bunda da vardır bir hayır. Ertesi gün kalkmış sabahın güneşin doğuşuyla. Hemen aynı kalıbı yapmış. Aynı şekilde uzatmıyorum. Duvarını tamamlamış. Hava güzel. Ama işte hikmetinden sual olunmaz. Eve gelmiş hava dönmüş. Bir gök gürültüsü bir yağmur tabi su temas edince bizim kalıplara duvar yine göçmüş ellerini açmış Eyüp amca demiş ki enel fakir erzimcanla Eyüp hiçbir zaman hikmetinden sual etmedim ya Rabbi sual olunmaz bana sabır ikramet. hayır inşallah demiş geçmiş yine mütedeyyin muhafazakar Eyüp amca bu iki üç dört en sonunda yapmış pencereden bir bakmış yine yağmur yağıyor bu sefer ellerini açmış semaya Demiş ki ya rabbel alemin enel fakir erzincanlı Eyyub. Demiş ki peygamber Eyyub değil. Demiş ben ben enel fakir erzincanlı Eyyub. Peygamber olan Eyyub değil demiş. İşte burada ortaya hakikaten Eyyub aleyhisselamın koymuş olduğu sabrı arzuluyoruz aslında. Bize de Rabbim onu nasip etsin inşallah. Ben de bunu bizlere hakikaten... Duruşuyla, örnekliğiyle ilk muallimlerin muallimi Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan anlatmak istiyorum. Ayetin içerisinde açlıktan bahsetti Allah. Ben de bir tane örneği açlığa hasrettim. Açlığa sabretmeyi. Rızkı daraltıyor Allah buna sabretmeyi. Bunun Allah'tan olduğuna ve Allah Azze ve Celle'nin takdiri olduğuna vesaire vesaire. İnşallah bu örneği anlatacağım. Ondan sonra sizinle Suriye'ye gideceğiz. Suriye'ye gideceğiz. Suriye sokaklarında birkaç tane çocuğu ağırlayacağız. Açtır o çocuklar. Onlar anlatacak bize açlığın ne demek olduğunu. Ama önce müsaade edin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'ın üzerinden öğrettiği o rivayete. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hanesindeyken Ebu Hureyre ziyaret etmek ister. Girer Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselamın yanına. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin daha önce görmediği bir şekilde namaz kılmaktadır. Dikkat edin dostlar. Allah'ın Resulü kıyamda değil oturarak namaz kılıyor. Ebu Hureyre bunu tabi ucubetle karşılar. Namazın bitmesini bekler. Bittikten sonra Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a der ki Ya Resulallah ben daha önce sizi hiç böyle namaz kılarken görmedim. Siz oturarak mı namaz kıldınız? Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam der ki Ebu Hureyre doğru gördün. Evet ben oturarak namaz kıldım bugün. Peki ya Resulallah senin oturarak namaz kılmana neden nedir? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ifadesine dikkat buyurun muhterem hazirun. Vay Abu Hurayra, vay. Açlıktır açlık. Allah'a baklar. Kimden bahsediyorum? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Alemlere rahmet geldi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ile diyor vay Abu Hurayra, vay. Sadece ve sadece açlık. Başlıyor Ebu Hurayra. bakın biz şu anda duygularımıza zor hakim oluyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah azza ve celle'nin dini için açlık çekiyor. Hem de hatırlıyoruz değil mi? Allah'ın Resulüne geldi sahabe dedi ki ya Resulallah açım açlığını da Resulallah'a beyan etmek adına kaldırdı izarını gösterdi karnında bağlı olan taşı değil mi? Allah'ın Resulü hiçbir şey söylemeden ne yaptı? O da kaldırdı izarını. iki tane taş bağlı. Niye? Allah Azze ve Celle'nin dini için. Başka hiçbir şey için değil vallahi. Ebu Hureyre şu anda bizim duygularımızın hakikaten zirve olduğu gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh'da da aynısı oldu ve başladı ağlamaya Ebu Hureyre radıyallahu anh ondan sonra Allah'ın Resulü'nün cümlesine dikkat buyurun dedi ki Ebu Hureyre ağlama sakın ağlama kıyamet gününün azabı var ya cehennemin azabı var ya cehennemin narı var ya Allah için Allah yolunda açlık çekene Allah'a yemin ederim ki isabet etmeyecektir. Allahu akbar. Buyurun. Suriye'ye gidelim. O kardeşlerimiz beş yıldır bir şeyin mücadelesini veriyor. Allah için çıktılar meydanlara. Dediler ki biz bu düzeni istemiyoruz. Geçen hafta da söyledim bu cümleleri. Biz Allah Azze ve Celle'nin mülkünde sözü geçen sadece ve sadece Allah olsun istiyoruz. Bir röportaj mikrofon tutuldu çocuğuna. Onunla konuştular. Dediler ki kaç gündür ekmek yemiyorsun. Dedik ki çok günler oldu ben ekmek yemeyeli. Evlada o çocuğa yine sordular sen bisküvi nedir bilir misin? Çocuk dedi ki ilk defa duyuyorum ben ömrümde bisküvi yemedim. Peki biz eti eti yenilir mi diye kedi hakkında fetva sorulduğu yerin Suriye olduğunu da unutmadık. Doğru mu? Hiç fıkıh kitaplarında siz kedi etinin sorulduğuna ve cevaplandığına şahit oldunuz mu şimdiye kadar? Ama Suriye bize bunu yaşattı. Biz de buradan bu kardeşlerimize bu hadisi müjdeleyelim olmaz mı? Allah Azza ve Celle'nin dini için onun yolunda kıyam eden ve bundan ötürü de açlık çeken kardeşlerimizden cehennem narı veriyorsun inşallah. İşte Allah'ın Resulünden öğrendiler. Biz bugün Suriyeli kardeşlerimizin kıyamına kıptayla bakıyoruz doğru mu? Onların muallimi kim? Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Hendeyi anlattım ve daha nicelerini örnek verebilirim Allah'ın Resulü'nün çektiği açlıklarla alakalı. Sahabeler de aynı şekilde açım deyip Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip iltica eden sahabelerin vallahi sayısını burada saymaya kalksak bizim tefsir saatimiz buna yetmez. Ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiler bu duruşu. Sabretmeyi. İsabet eden musibetler karşısında hangi zorluk olursa olsun hatta bu birazdan paylaşacağım Bukhari'nin takriz etmiş olduğu hadiste olduğu gibi güneşten bir parça alıp gelmek bile olsa bundan daha zordur Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini terk etmesi. Hangi zorluk olursa olsun. Öyle nida etmişti bir gün. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Şerif'te, Kabe-i Şerif'te dedi ki siz ne diyorsunuz? He? Allah'a yemin ederek başladı cümlesine. Allah'a yemin ederim ki hangi şartlarda olursa olsun gönderildiğim davamı terk etmem sizden birinizin buradan güneşe gidip oradan bir parça ateş alıp gelmesinden vallahi daha zordur. Evet. Biz bugün hakkıyla sabreden kardeşlerimize muallimlik yapan Aleyhi ve vesselam'dan öğreniyoruz bunu. Allah bizlere de böyle sabır anlayışı ikram etsin dostlar. Açlıkla alakalı bunu ifade ettim ya. Hemen yine aynı ayet-i kerimenin içerisinde zorluktan bahsediyor Allah. Güçlüklerden bahsediyor Allah. Vallahi benim aklıma bir tane örnek geldi. Çok örnek var. Dediğim gibi vaktimiz el vermez bunu tek tek anlatmaya saymaya kalksak. Ama sıkıntı ve zorluk denildiği zaman... Aklınıza zat-ur-rikka gazvesi gelsin. zat rikka Ne demek biliyor musunuz? Ayağa bağlanan çaput demek. Şimdi soracaksınız tabi siz. Hocam bu gazve bu ismi nereden almış? İsterseniz ben susayım da Ebu Musa el-Eşari anlatsın. O anlatsın. Bu zat rıkkanın ne anlama geldiğini o anlatsın. Allah Azze ve Celle'nin dini uğrunda nasıl bir sıkıntıya katlanmışlar, sabır ve namazı da azık edinerek. Ben susayım, Abdullah kardeşini sussun, o konuşsun. Ebu Musa Aleyşari, uzatmıyorum. Diyor ki, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile biz gazvaya çıkmıştık ki, Sâlebe oğullarına yönelik onların ihânetini bastırmak için Resûlullah 400 bir rivayette de 700 kişilik orduyla sefere çıkar Medine dışına. Ebu Musa Aleyşari diyor ki vallahi bir tane devemiz vardı. Sırayla biniyorduk. Biz zatur rikka. Orada aynı zamanda bir dağın adıdır. Ama rikka aynı zamanda rukka. Çaputun çoğuludur. Buradan aldığını söyler rivayette. Adını Diyor ki vallahi biz oraya kadar yürüdük ama sahabelerden kardeşlerimden ayağının altı delinen delinmeyen hiçbir sahabe kalmamıştı. Tasvir edin ya. Size 3 saniye 5 saniye vakit vereyim. Siz öyle bir yolculuğa çıkacaksınız Allah için. Ayağınız delinecek. Kan revan içerisinde kalacak. Diyor ki Ebu Musa Aleyşari hatta benim hiçbir tırnağım Ayak parmaklarımla yerinde değildi. Artık yürüyemez hale geldiğim için izarından bir parça yırttım ayağıma bağladım. Ve benim gibi bütün kardeşlerim bağladı. Bu gazbenin adına biz o saat zatur rikka dedik. Ama diyor biz sabrettik. Allahu akbar. Allah bize böyle sabırlar ikram etsin dostlar. Ayağın altı delinmek ne demek? Ben hala oradayım ya. Çıkamadım oradan yani. Subhanallah. Ayak tırnakları yerinde yok. Hiçbirisi. Biz kolayca ifade ediyoruz ama vallahi zor. Dostlar 154'te ise Allah Azze ve Celle وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ bunu niye sona bıraktın? Diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar haydırlar. Günümüzde maalesef şehitlik kavramının da aslında kendi bünyesinde taşıdığı manadan çok çok uzaklara mal şahit oluyoruz. Doğru mu? Çok basit bir tanesini ifade edeyim. Üzerinde de durmayayım. Anlaşıldığına inanıyorum zaten. Malum bir mesele olduğuna inanıyorum. Demokrasi şehidi. La havle ve la kuvvete illa billah. Demokrasi şehidi. Yani ikisinin yan yana anılması bile abes. Mümkün değil ya. Allahu akbar. Demokrasi bir kere Allah Azze onlar haydırlar. Onları ben rızıklandırıyorum. Yani senin inandığın... Veya böyle olacağını söyleyen Allah'a hayatta yer vermediğin sistemin adı sen o kelimeyi yan yana kullanıyorsun. İşte otobüs sürüyor, kaza geçiriyor, şehit. Her şeye şehit. Vallahi değil. Böyle değil. İslam buna bir mana yüklemiştir. Allah Azze buna bir mana yüklemiştir. Resul Aleyhi Salatu Vesselam buna bir mana yüklemiştir. Biz onun için kısaca, hızlıca geçiyorum inşallah. Fıkıh kitaplarına müracaat edilip bu konuyla ilgili çok detaylı bir araştırma yapılabilir. Ama konumuz o değil. Lakin ben bunun altını çizmek istedim. Allah Azza ve Celle'nin kelimesi ulya olsun diye cihat meydanındaki kafirlerle savaşırken yara alan ve bundan ötürü de orada ölen kimse şehittir. Şehit sevabı şimdi değineceğim. Üç türlü şehit var dostlar. Bir, nedir? Dünya hükümleri olmaksızın ahiret şehidi. Ne demek bu? Az önce şehit sevabı dedim ya, bunu kastederek söylüyorum. Dünyada normal bir mefta gibi gasledilir, kefenlenir ve mezarlığa götürülür, defnedilir, cenazesi kılınır vesaire. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın Zikretti ki bu beş tanedir. Sahih rivayette geçen bu şekil üzere öldüyse Allah'ın Resulü diyor ki şehiddir. Dünyada şehit muamelesi görmez. Ama sevap bakımından Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlara ne demiştir? Şehit. Nedir? Kimdir onlar? Taun hastalığı. İki, ishal. Üç, suda boğulmak. Dört, enkaz. Beş ise zalim karşısında hak sözü söylerken öldürülmek. Bir kimse bu hal üzere ölür ise normal bir mefta gibi defnedilir. Yani prosedür ona o şekilde uygulanır. Ama ahiretteki karşılığı şehittir. İki, hem dünyada özür diliyorum, ahiret olmaksızın dünyada şehit. Mesela kuzman buna örnektir. Savaştı, savaştı, savaştı. Herkes dedi ki muhteşem bir mücahit. Allah Resulü dedi ki ona mücahit demeyin. Niye? Sadece namı ve ünvanı için savaştı. Allah için savaşmadı. Dünyada ama şehit muamelesi gördü. Öyle defnedildi. Öyle gasledildi. Ama ahirette eli boştur. Şehit değildir. Üçüncüsü ise hem dünyada hem de ahirette şehit. Allah Azze ve Celle'nin kelimesi için. İlahi kelimetullah için kafirlere karşı cihat meydanında savaşıp ölen kimsedir. ''Gasledilmez, kefenlenmez, elbiseleriyle olduğu yere defnedilir.'' İki rivayet vardır, cenazesi kılınır, cenazesi kılınmaz, cenazesinin kılınması caizdir. Şimdi bu ayet bundan bahsediyor, şehitlik bu. Peki biz nasıl olacak da bir demokrasi kahramanına şehit diyeceğiz? Bunda inşallah uyanık olacağız dostlar. Ama ben bir sahabeyi ikramı şehitlik arzusuyla yanıp tutuşuyor olmasına rağmen şehit olamayıp şehit sevabından nail olduğundan ötürü tam böyle konumuza örnek olarak uygun düştüğünden dolayı misafir edeceğim. Bakınız tekrar söylüyorum. Allah Azza ve Celle'nin dini uğrunda vücudunu bedenini Allah Azza ve Celle'ye adama gayretinde şehit olmak istiyor. Ama Allah Azza ve Celle ona şehit sevabı nasip ediyor. Nasıl mı? Buyurun. Kimi misafir edeceğim biliyor musunuz? Subhanallah. Bu sahabe hakikaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bir isim verdiği sahabedir. Cahiliyedeki adını söylüyorum. Biraz geriden alacağım müsaadenizle. Cahiliyedeki adı nedir biliyor musunuz? Abdullah Uzza. Uzza'nın kulu. Allah'ın Resulü'nün peygamber olarak gönderildiğini duyar. Ve amcalarına kabilesine zengindir ha. Dikkat edin. Gitmek ister. Medine'nin dışındadır. Bu en nihayetinde amcalar der ki gidemezsin. Sen Uzza'nın ve menatın kulusun. Onlara tapmaya devam edeceksin. Dikkat edin. Zengindir dedim değil mi? Unutmayın bunu. Salmaz amcaları. Eziyet ederler ama gideceğim der. Peki der sen bu şehrin en şereflilerindensin. Bir giydiğini bir daha giymeyen cinstensin tabir yerindeyse. Sen eğer peygambere tabi olacak olursan senin üzerindeki elbiseleri alırız. Hadi git gidebilirsen elbisesiz. Biz buna bugünün günün terminolojisini diyoruz. Blüf yaptılar yani. He? Blüf diyoruz. O gece Abdul Uzza eski adıyla Abdullah diyecek ona Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah radıyallahu an böyle ardiye gibi bir yerde üzerine bir çuval bulur, kollarından keser onu üzerine giyer ve Medine'nin yolunu tutar. Allahu Akbar. Bülüf tutmamıştır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın Medine'sine gelmiştir Abdullah. Medine'ye girdiğinde bir düşünün ya çuvallı birisi şimdi buraya girse hepimizin dikkatini celbetmez mi? Çuvallı adamın ne işi var burada deriz yani. Herkes Medine'de üstü başı en azından eski de olsa bir elbiseli çuvallı birisi gelmiş. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber etmişler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onu karşılamış. Demiş ki kimsin sen? Demiş ki ben Abdul Uzza. Ama senin hak peygamber olduğuna iman ettim. Ben daha buraya gelmeden şahadet getirdim ya Resulallah. Ben senin getirdiğin dine iman ettim ya Resulallah deyince... Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Dikkat edin. Diyor ki bundan sonra senin adın Abdullah Uzza değil. Sahabelerine dönüyor. Diyor ki bundan sonra bu kardeşinize Abdullah Zulbicadeyn diyeceksiniz. Allah'a var. Abdullah tamam da Zulbicadeyn ne demek? Çul sahibi demek. İki çul bir altta bir de üstte. Bu ismi veren bizzat Resulullah'tır. Diyor ki bundan sonra bu kardeşinize Abdullah Zulbicadeyn diyeceksiniz. Tamam ya Resulullah. Abdullah Zulbicadeyn. İki çuval sahibi Abdullah. Üzerinde bu elbiseyle geldi Allah'ın Resulüne çünkü. Uzatmıyorum. Zaman ve yer tebüktür. Çıkmışlardır sefere Bizanslılarla karşılaşmaya gider Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla. Yolda Allah'ın Resulü'nün yanına gelir, gelir özür diliyorum. Zulbicadeyn der ki ya Resulallah ellerinizi semaya kaldırsanız ve benim için dua etseniz de bu kulunuz Zulbicadeyn. Allah'ın kulu Zulbicadeyn şehit olsa Allah'ın Resulü sana cehennem narını Allah haram kılsa yetmez mi Zulbicadeyn? Ya Resulallah şehit olsam olmaz mı? Allah Resulü sukut eder. Dikkat edin. Varırlar tebühe. Kar karargahtır, çadırlar kurulur. Herkes yatmıştır, zulbica edeyim yatmamıştır. Açınız bakınız. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çadırına varır. Der ki ya Resulallah müsaade eder misiniz? içeri girebilir miyim? Buyur eder Allah'ın Resulü. Ya Resulallah ellerinizi semaya kaldırsanız da ''Zulbicadeyn'e dua etseniz de, Zulbicadeyn şehit olsa olmaz mı ya Resulallah?'' Allah'ın Resulü hiçbir şey söylemez. Hiçbir şey söylemez. İkinci gün olur ve Zulbicadeyn yine gelir. ''Ya Resulallah dua ettiniz mi Zulbicadeyn için?'' ''Ben bedenimi Allah yolunda vermek istiyorum, şehit olmak istiyorum.'' Adım Hamza'nın yanında yer alsın istiyorum. Dua ettiniz mi ya Resulallah? Zulbicadeyin diyor Allah'ın Resulü. Diyor ki sen taun hastalığına yakalansan da Allah sana şehit sevabı verse olmaz mı? Subhanallah. Hiçbir şey söylemeden çıkar Zulbicadeyin. Sabah olmuştur. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bakınız. Bundan sonraki kısmını İbn Mes'ud radıyallahu an anlatsın. Diyor ki sabah yutan yeri ağırdığında uzaktan üç kişinin yürüdüğünü gördüm. Tam seçemedim diyor kim olduklarını. Bir de baktım ki diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu an birisini taşıyor. Allahu akbar. Diyor ki baktım ki o taşınan kim? Zulbicadeyn. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kabir kazdırıyor. Ömer radıyallahu an cenazeyi alıp inmek istediğinde diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam la. Diyor ki Zulbicadeyn'i ben kendim indireceğim kabre. İbni Mes'ud radıyallahu anın rivayetidir. Diyor ki Allah'ın Resulü ellerini semaya kaldırdı. Ya Rabbi ben zulbicade'inden razı geldim. Sen de razı ol ya Rabbi. İbn Mesud diyor ki: O an ben de açtım ellerimi semaya. Ya Rabbi ne olurdu? Ne olurdu ki o zulbicade'nin yerinde Abdullah olaydı. Kendisi için dua edilen kimse Abdullah olaydı. Ama Zulbicadeyn Taun'dan o gece ölmüştü. Allahu Akbar. Zulbicadeyn şehitlik istedi. Biliyorsunuz Tebuk gazvesinde kılıçlar kınından çıkmadı. Bizanslar savaş olmadan püskürtüldü. Buyurun şehit olmaya geldi. Ama kılıçlar çekilmedi. Allah Azza ve Celle ona şehit sevabı ikram etti ta o hastalığıyla. Allah bize de nasip etsin. Allah bize söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin dostlar. subhan Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.